Leon bir yandan hukuk öğrenirken bir yandan da Schaumier'e girip çıkmıştı. Üstelik işçi kızlar arasında oldukça süksesi de vardı. Kızlar da onu kibar buluyorlardı çünkü. Üniversite öğrencilerinin en ölçülüsüydü. Saçlarını ne fazla uzun ne fazla kısa kestiriyordu. Kendisine yollanan üç aylık haçlığı daha ayın ilk iki günü yiyip bitiriyordu. Ayrıca bütün öğretmenleriyle iyi geçiniyordu. Aşırı davranışlardan hep kaçınmıştı. Bu onun pısırıklığından olduğu kadar kibarlığından da kaynaklanıyordu. Çoğu zaman odasında kitap okurken ya da akşamları Lüksemburg bahçesindeki ılamur ağaçlarının altında otururken Emma'nın anısı aklına geldikçe dalgınlaşıyordu. Ama bu duygu gitgide hafifledi. Bunun üzerine başka istekler birikmeye başladı. Ama genç kadının anısı yine de bunlar arasında direnip kaldı. Leon umudunu büsbütün kesmiyordu çünkü tıpkı masallardaki ağaçların yaprakları arasında asılı bir yemiş gibi delikanının karşısında da gelecek günler içinde sallanıp duran belirsiz bir vaat vardı sanki. Derken üç yıl süren bir ayrılıktan sonra Emma'yı görünce sevgisi yeniden canlandı. Kendi kendine ''Onu elde etmeye karar vermek gerek artık'' diye düşünüyordu. Zaten bir takım delişmen arkadaşlarla düşe kalka utangaçlığı hayli azalmıştı. Paris kaldırımı çiğnemiş biri olarak da Taşra'ya az çok küçümser duygularla dönmüştü. Gerçi dantellere bürünmüş Parisli bir kadının yanında nişanları, Arabası olan tanınmış bir doktorun salonunda bizim zavallı noter katibi bir çocuk gibi tir tir titrerdi ama burada Ruanda liman mahallesinde bu küçücük doktorun karısı karşısında kendinden çok emindi. Genç kadının gözlerini kamaştıracağına şimdiden karar vermişti. İnsanın kendisine güveni bulunduğu yere göre değişir. Zemin kattaki konuşma, dördüncü kattaki konuşmaya benzemez. Zengin bir kadının da namusunu korumak için çevresinde tıpkı korsesinin astarı içindeki bir zırh gibi bir sürü banknotu vardır sanki. Leon o akşam Bay ve Bayan Bovari'nin yanından ayrıldıktan sonra uzaktan onları izlemişti. Sonra Kıro Ruj otelinin önünde durduklarını görerek geri dönmüş bütün geceyi de kafasında bir plan hazırlamakla geçirmişti. Onun için ertesi gün saat 5’e doğru boğası heyecandan düğümlenmiş yanakları solgun hanın mutfağına girdi. Tavrında korkakların durduramayacağı o iradeli hali vardı. Bir hizmetçi, Bay Bovary odasında değil dedi, yanıtladı onu. Leon'a bu iyi bir belirti gibi göründü, yukarı çıktı. Emma onu görünce hiç heyecanlanmadı, tersine hangi otele indiklerini kendisine bildirmediği için özür diledi. Leon ben anlamıştım dedi, nasıl yani, içime öyle doğdu, rastgele yola çıktım buldum burasını. Genç kadın gülümsemeyle başladı, delikanlı budalalığını onarmak için. Sabahtan beri kentteki bütün otelleri dolaştım, hepsinde sizi aradım dedi. Sonra sordu, kalmaya karar verdiniz demek ha? Emma yanıtladı, evet ama iyi yapmadım, insanın başında bin türlü dert varken, kolay gideremeyeceği zevklere alıştırmamalı kendini. Ama bana öyle geliyor ki, yok canım, kadın değilsiniz ki siz. Erkeklerin de kendilerine göre dertleri vardı. Ardından biraz felsefe yaparak konuşmaya başladılar. Emma bu ölümlü dünyadaki sevgilerin zavallılığı, insanın gönlünün içine gömülüp kaldığı o sonsuz yalnızlık konusunda uzun uza diye konuştu. Leon'da da ya onun dikkatini kendi üzerine çekmek için ya da kendisinin de kederlenmesine yol açan bu hüznü safça taklit ederek öğrenimimi yaparken çok sıkıldım.'' dedi. ''Hukuki yöntemler, düzenler sinirime dokunuyor. Başka şeyler yapmak istiyorum. Üstelik annem de her mektubunda bana işkence etmekten geri durmuyor.'' İkisi de duydukları üzüntülerin nedenlerini gittikçe daha belirginleştirerek ortaya seriyorlardı. Her biri konuşmaya devam ettikçe bu gitgide genişleyen iç dökmede azar azar coşmaya başlıyordu. Ancak düşüncelerini enüne boyuna anlatmak gerektiği zaman duralıyorlar Öğleyken yine de bu düşünceyi iyice anlatabilmek için sözler bulmaya çalışıyorlardı. Genç kadın başkasını sevmiş olduğunu ona hiç açmadı. Delikanlı da Emma'ya onu unutmuş olduğunu söylemedi. Belki de Leon maskeli balolardan sonra hamal kılığına girmiş kadınlarla yediği gece yemeklerini anımsayamıyordu artık. Emma da sabahleyin otlar arasından koşarak sevgilisinin şatosuna onunla buluşmaya gittiği günleri aklına getirmiyordu herhalde. Kentin gürültüleri onların bulundukları yere kadar ancak geliyordu. Oda yalnızlıklarını sanki bilerek daha sıkı, daha baş başa bir hale sokmak istermiş gibi çok küçük de görünüyordu. Emma pazen bir sabahlık giymiş Saçının topuzunu eski koltuğun arkalığına dayamıştı. Duvardaki sarı kağıt arkasında yardızlı bir zemin gibi duruyordu. Açık başı, ortadaki beyaz çizgisi ve saçlarının altından çıkan kulak memeleriyle aynanın içinde yansıyordu. ''Genç kadın bağışlayın'' dedi. ''Bitmez tükenmez sızlanmalarımla başınızı ağrıttım yine.'' Yok canım, ne münasebet. Emma pınarlarında birer damla yaş beliren, Güzel gözlerini tavana dikerek, oh, Ne düşler kurmuştum bilseniz, dedi. Ya ben, çok acı çektim. Çoğu zaman kendimi dışarıya atıyor, Rastgele gülüyor, rısımlar boyunca ilerleyerek, Kalabalığın gürültüsüyle sersemliyordum ama zihnimde yer eden o saplantıyı bir türlü uzaklaştıramıyordum. Bulvarda basma resimler satan bir adamın dükkanında esim perisini gösteren bir İtalyan resmi vardı. Kolsuz bol bir entari giymiş dağınık saçlarının arasına sevda çiçekleri yerleştirmiş ayı seyrediyordu. Bir şey beni sürekli oraya doğru itiyordu. Saatlerce orada kaldığım olmuştur inanın. Leon burada titrek bir sesle ekledi. Bu esin perisi biraz size benziyordu. Emma dudaklarında belirdiğini ve önleyemeyeceğini anladığı gülümseyişi Leon görmesin diye başını çevirdi. Delikanlı devam etti. Çoğu zaman size mektuplar yazıyor, sonra da yırtıyordum. Genç kadın sesini çıkarmıyordu. Leon yine devam etti. Bazen bir rastlantının sizi bana getireceğini düşünüyordum. Sokakların köşelerinde sizi görür gibi oldum. Arabaların kapılarında sizinkine benzer bir şalın bir peçenin dalgalandığını görünce ardından koşuyordum. Genç kadın delikanlıyı sözünü kesmeksizin dinlemeye kararlı gibi görünüyordu. Kollarını kavuşturup başını önüne eğmiş terliklerinin püsküllerini seyrediyor ve terliklerin sateni içinde ara sıra ayak parmaklarıyla hafif hareketler yapıyordu. Bir ara içini çekerek işin asıl acı yanı benim gibi ''Boş bir yaşamı sürükleyip götürmek değil mi?'' dedi. ''Acılarımız birbirinin işine yarasaydı itibari özveride bulunduğumuzu düşünerek kendimizi avuturduk.'' Ardından Leon erdemi, ödevi, sessizce katlanılan özverileri övmeye başladı. ''Belki inanmazsınız, bende büyük bir özveride bulunma gereksinimi var, bir türlü gideremiyorum.'' dedi. Emma yanıtladı. En çok istediğim şey ne biliyor musunuz? Hastanelerde çalışan bir rahibe olmak. Leon ne yazık ki erkekler için böyle kutsal görevler yapma olanağı yok dedi. Çevreme bakıyorum da kendime uygun hiçbir meslek göremiyorum. Belki doktor olmak var ama Emma omuzlarını hafifçe silkerek, Onun sözünü kesti. Sonra geçirdiği hastalıktan söz açarak, ''Ölüyordum az daha'' dedi. ''Keşke de ölseydim. Şimdi acı çekmezdim hiç olmazsa.'' Bunun üzerine Leon da, hemencecik, mezarın sakinliğini özlediğini söyledi. ''Üstelik bir akşam vasiyetnamemi bile yazdım'' dedi. ''Ölünce beni, O kadife şeritli güzel örtüye sararak gömsünler dedim. Siz vermiştiniz bu örtüyü bana hani. İkisi de şu anda geçmişte böyle yaşamış olmayı özlüyorlardı. Her biri kendi kafasında bir ideal tasarlıyor, geçmişteki yaşamını da şimdi bu ideale göre ayarlıyordu. Leon'un uydurduğu bu örtü öyküsünü duyunca Emma, ''Niçin vasiyetnamenizde böyle yazdınız sanki?'' diye sordu. ''Niçin mi?'' Delikanlı çekiniyordu. ''Sizi çok sevdim de ondan.'' Sonra zor bir engeli böylece aşmış olduğundan dolayı kendinden memnun, göz ucuyla genç kadının yüzüne baktı. Hani bazı günler gökyüzünde bir rüzgar sahanağı, Bulutları önüne katıp dağıtır verir. O anda da öyle oldu. Genç kadının gözlerini buğulayan kederli düşünceler yığını bu mavi gözlerden çekildi sanki. Bütün çehresi ışıldadı.